Değişikliğe uğramadan, fiilden fiil yapan belirli bazı eklerle genişletilerek cümledeki özne ve nesne ile olan bağlantısında uğradığı durum farklılığıdır. Kısaca, fiilin anlam değişikliği göstermeyen ancak cümledeki özne ve nesneye hükmeden anlam değişikliğidir. Çatı ekleri üst üste gelebilir. Çatı eklerinin üst üste gelebilmesi, Dil mantığıyla ilgili bazı ölçülere bağlıdır. N dönüşlülük ekinden sonra, L edilgenlik ve Dır ettirgenlik ekleri gelebilir. Örneğin, Sevinilecek bir habere o kadar çok ihtiyacım var ki. L edilgenlik ekinden sonra, öteki çatı eklerinin hiçbiri gelmemektedir. Şey i̇şteşlik ekinden sonra yalnız L-edilgenlik ve D-ettirgenlik ekleri gelebilir. Örneğin, Bugünkü edebiyatla eski edebiyatı karşılaştırmanın bir faydası yoktur. Dır çatı eki, L-edilgenlik ve T-ettirgenlik ekleriyle kullanılmaktadır. Örneğin, Yarınki toplantının ertelendiği üyelere geç bildirildi. Çocuğa bakkaldan ekmek aldırtacağım. Başka bir şey istiyor musun? 2'den fazla çatı eki de üst üste gelebilir. Elmalar arkadaşlara bölüştürüldü. Şimdi yapacağımız konuşmayı birleşik çatılı fiillerin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. KÜTÜPHANE üyeliği. Günaydın. Günaydın. Nasıl yardımcı olabilirim? Kütüphanenizdeki kitaplardan yararlanmak istiyorum. Mümkün mü acaba? Elbette mümkün. Ancak kitaplıklarımızda yer alan kitaplardan faydalanmak için kütüphanemize üye olmanız gerekiyor. Üye mi? Peki üyelik için ne yapmam gerekiyor? Nüfus cüzdanınızın fotokopisi, bir fotoğraf, öğrenci belgenizle vereceğim şu formu doldurup getirmeniz gerekiyor. Bu belgeleri bugün tamamlarsam, kütüphanenizden kitap alabilir miyim? Yararlanılabilecek o kadar çok kitap var ki. Evet, tabii ki alabilirsiniz. Nüfus cüzdanımın fotokopisini çektirebileceğim bir yer biliyor musunuz? Kütüphanenin karşısındaki kırtasiyede fotokopi çektirebilirsiniz. Şansa bakın, yanımda öğrenci belgem var. Sevinilecek bir gelişme. Peki öğrenci işlerinden onaylattırdınız mı? Evet, öğrenci işlerinden onaylattım. Tamam o zaman. Teşekkür ediyorum. Ben fotokopi çektireyim. Şu formu da doldurursanız bir problem kalmayacak. Formda anlaşılmayan bir yer var mı? Hayır, teşekkür ederim. Formu doldurup getiriyorum. Buyurun, istediğiniz belgeleri getirdim. Gözden kaçırılmış bir ayrıntı yoktur umarım. Bir dakika bakayım. Belgeleriniz tamam Size vereceğim kütüphane kimliği ile istediğiniz hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Doğrusu bu kadar yardımsever davranılacağını hiç düşünmemiştim. Rica ederim. Görevimiz. Konuşma içerisinde geçen birleşik çatılı fiillerin cümle içerisindeki kullanımlarını bir kez daha tekrar edelim. Nüfus cüzdanımın fotokopisini çektirebileceğim bir yer biliyor musunuz? Kütüphanenin karşısındaki kırtasiyede fotokopi çektirebilirsiniz. Peki öğrenci işlerinden onaylattırdınız mı? Teşekkür ediyorum. Ben fotokopiyi çektireyim. Şimdi de okuyacağımız metni Birleşik Çatılı fiillerin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Boğaç Han Dirsehan büyük bir ziyafet verdirdi. Dilek diledi. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kestirdi. İç oğuz, dış oğuz beylerini başına toplattı. Aç görse doyurdu, çıplak görse donattı. Borçluyu borcundan kurtardı. Tepe gibi et yığdırdı, göl gibi kımız sağdırdı. El kaldırdılar, dilek dilediler. Bir ağzı dualının hayır duasıyla Allah bir çocuk verdi. Karısı hamile kaldı. Bir zaman sonra bir oğlan doğurdu. Oğlancığını dadılara verdi, baktırttı. At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Her kemikli gelişir, kaburgalı büyür. Oğlan 15 yaşına girdi. Oğlanın babası Bayındır Han'ın ordusuna karıştı. Bayındır Han'ın bir boası vardı, bir de erkek devesi vardı. O boğa sert taşa boynuz vursun, un gibi öğütürdü. Bir yazın, bir de güzün, boğayla erkek deveyi savaştırırlardı. Bayındırhan, güçlü Oğuz beyleriyle sohbet eder, seyreder, eğlenirdi. Bir yaz günü yine boğayı saraydan çıkardılar. Üç kişiye sağ yanından, üç kişiye sol yanından demir zincirle boğayı tutturmuşlardı. Gelip meydanın ortasına verdiler. Dirsehanın oğlancığıyla üçte kabile çocuğu meydanda aşık oynuyorlardı. Boğa'yı koyu verdiler, oğlancıklara kaçın diye bağırdılar. O üç oğlan kaçtı. Dirsehanın oğlancığı kaçmadı. Ak meydanın ortasında baktı durdu. Boğa da oğlanın üzerine doğru geldi. Oğlanı öldürmeyi düşündü. Oğlan yumruyla boğanın alnına kıyasıya vurdu. Boğa geri geri gitti. Boğa oğlanın üzerine tekrar geldi. Oğlan yine boğanın alnına yumruğuyla sert vurdu. Oğlan bu sefer boğanın alnına yumruğunu dayadı, sürdü, meydanın başına çıkardı. Boğa ile oğlan bir hayli çekiştiler. İki kürek kemiğinin üstüne boğanın köpük bağladı. Ne oğlan yener ne boğa yener. Oğlan düşündü. Bir dama direk vururlar. O... ''Dama destek olur. Ben bunun alnına niye destek olup duruyorum?'' dedi. Oğlan boğanın alnından yumruğunu giderdi, yolundan...